sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz, latih, mübarek, mücellen, musaffak, fâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, eshab kiramın, enbiya-i saadat kiram hazaratının, cümlemizin geçmişlerine, ruhu şeriflerine, bütün İslam dünyasını vatanımızın, milletimizin selametine, yeni hicri, sene başımızın, Muharrem'in 10. bugün ihya etmeye çalıştığımız bu mübarek günün, Merekatını Cenab-ı Ummet Muhammed’inde daim eder inşallah. Kabulü için bir fatih, üç İhlas. Allah. Evet. Allah, ım. Allah, ım. Allah, ım. Allah ım. Çok muhterem kardeşlerimiz Cenab-ı mübarek, iyi sene başımızın mübarek eylesin. Ha günümüze de Cenab-ı Hak bereketler ihsan eylesin inşallah. Okunan ayet-i kerime de Cenab-ı Hak hakikaten ayların sayısı Allah katında, Allah'ın kitabında ta gökleri ve yeri yarattığı günden beri 12 aydır buyuruluyor. Malumunuz kameri ay ayın kamerin dünya etrafında dönmesiyle bir ay meydana geliyor. 12 sefer dönmesi bir sene meydana geliyor. Rabbimiz bunların dördü haram aylardır buyuruyor. Ve bu dört ay Zilkade, Zilhidçi ve Muharrem ayı ve bir de Recep ayı olmuş oluyor ve üç, üç ay arka arkaya geliyor. Yine Efendimiz zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri kurulduğu şekilde dönmektedir. Ne takdim ne tehir. Yıl on iki aydır. Onların dördü muhteremdir. Üç tanesi ardıncadır. Zilkade, Zilketçe, Muharrem dördüncü de Recep'tir buyuruluyor. Evet. Bu dört ay cahiliye devirinde de dikkat edirdi. Bu dört ay zarfında Arap kabile bir huzura kavuşurdu. O çöller sükunete bürünürdü. Kılıçlar kınına girerdi. Bu İslam'dan sonra da bu dört ayın mübarekliği devam etti. Bu aylar Cenab-ı Hakk'ın kullarına bir bereket ayları, bir rahmet ayları. Cenab-ı Hak kulunun kendisine yaklaşmasını istiyor, cennete girmesini istiyor. Nasıl bu cihan imtihan için hazırlanmışsa, cennet de insan için hazırlandı, müminler için hazırlandı, cehennem de hakeza. Fakat Rabbimiz kulunun cennete girmesini istiyor ve bu aylarda Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak hayra senatlar, ibadetler, tatillerde bulunmasını Rabbimiz arzu ediyor. Sene başını Muharrem' ayı, ilk ayı Zilhicce'nin son ayı, Zilhicce'nin 10 günü çok mübarek bir ay. Cenab-ı Hakk'ın çok lütufta bulunduğu kullarına. Malumunuz 10. günde Kurban Bayramı olmuş oluyor. Aşure günü de bu da çok mübarek ilk 10 gün. Bu iki ayın ilk 10 günleri Allah'ın lütuf günleri. Lütfunun tuyan ettiği günler. E bu günlerde Cenab-ı kulunun istifade etmesini arzu ediyor bir takva hayatı yaşanmasını istiyor namaz, oruç, sadaka hayır hasenat, güzel ahlaka daha çok önem verilecek Kur'an'ın ruhuna girilmeye daha çok gayret edilecek yine Efendimiz Ramazan'dan sonra en sevaplı oruç Muharrem'de tutulan oruçtur buyuruluyor ve bu ayın adı Şehrullah, Allah'ın ayı olmuş oluyor Muharrem'in 10. gününü çok vakaların olduğu dünya tarihinde bir gündür. Muharrem'in 10. günü. Adem Aleyhisselam'ın rivayetlere göre tövbesini kabul oldu ve affolundu. Aşure günü olmuş oluyor. Malum bir zelle sebebiyle dünyaya indiriliyor. Adem Aleyhisselam insan nesli dünyada devam edecek. Dünyada doğacak, dünyada yaşayacak. imtihan görecek bu cihanda veya ya cennete veyahut da feci bir akıbene düçar olacak. Ya Adem Aleyhisselam'ın yarızırlı cennete dönecek. Veyahut da Allah korusun acıklı bir azaba düçar olacak. Adem Aleyhisselam dünyaya indirildi. Bir rivayete göre 40 sene istiğfar ettiler. Adem Aleyhisselam Serendip'te Hindistan'da Hava Validemiz Cidde'de. Arafat'ta bir melek Adem Aleyhisselam'ı Arafat'a getirdi. Bir melek de Havva annemizi Arafat'a getirdi. Arafat'ta Arafe günü dua ettiler, iltica ettiler. Hakim müstederek de Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi vesile kılarak Cenabak'a iltica ettiler. Cenabak'ta Muharrem'in 10. günü rivayete göre tövbelerini kabul buyurdu. Bize çok büyük bir lütuf ümmeti Muhammed olmamız Cenab-ı Hak en çok sevdiği peygamberi en sona bırakıyor. Bizi de en çok sevdiği peygambere ümmet kılıyor. Ve bu ümmet de taltif ediliyor. Ümmeti Muhammed olmaya layık bir hale gelebilmek. Cenab-ı Hak cümlemize ihsan buyursun inşallah. Nuh aleyhisselam 950 sene kamili irşad ediyor. En sonunda artık sabır da bitiyor. Enni <gülüyor> mağlubun diyor. Ya Rabbi diyor artık gücüm yetmedi diyor. Malub oldum ben diyor. Yardım et diyor. Al intikamını buyuruyor. Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'a gemi yapmasını, gemi inşasını emrediyor. Her mahluktan çift alıyor. Velhasıl bu gemi altı ay suyun üzerinde yüzüyor. Bir taraftan yağmur, bir taraftan yerden çıkan sularla. Ve Cudi Dağrı'na altı ay sonra oturuyor. Bu da Aşure günü olmuş oluyor. Muharrem ayının 10. günü olmuş oluyor ve bir, bir, bir rivayete göre Seman'in buradan bir 80 kişi olarak yeniden bir beşeriyet e, başlıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması var. Bu da putperestliğe karşı çıktığı için ve Nemrut'a şimdi Nemrut'un tanrılığını ve putları reddettiği için ve büyük bir teslimiyet ve bu teslimiyetin neticesinde ateşe atılıyor ve atılan ateş ey Nar, İbrahim Esir'in ve selamet oburuluyor ve ateş bir gülşene bir gülistan'a dönüyor. Bu da on muhareme geliyor. Musa Aleyhisselam, bir İsrail kavmi zulüm görüyor. Kadınları köle oluyor, hizmetçi yapılıyor. Erkekleri doğan çocuklar kesiliyor. Bir sene kesiliyor, bir sene kesilmiyor. Kesilmeyenler de alt hizmetlerde, piramitlerde vesaire zor işlerde kullanılıyor ve ağır bir zulüm görüyorlar. Yani Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla Firavun'u helak ediyor Kıdıl Deniz'de. Bu da o Muharrem'e geliyor. Aşure günü. Eyyub Aleyhisselam çok ağır bir rahatsızlık geçiyor. Daha evvel mal var, mülk var, evlat var, sıhhat var. Cenab-ı hepsini alıyor. İlahi imtihan. Büyük bir sabır imtihanı. Hatta Rahime Hatun hanımı sen peygambersin diyor, dua et diyor. Allah diyor senin duanı kabul eder bir saatin gelsin diyor. O da diyor ki hanım diyor Allah bana diyor 80 sene saat ömrü verdi diyor. Bu diyor hastalık ömrü çok kısa bir zaman diyor. Ben hangi yüzde dua edeyim diyor. Anne diyor ya Rabbi sen Erhamur Rahim'insin diyor. Merhametlerin en merhametlisin. Hep devamlı bir şükür ve sabır halinde Cenabak Kur'an kim? Ni'mel-Ab diyor. Ne güzel bir kuldu buyuruyor. O da aşura günü şifaya kavuşuyor. Ve buna benzer birçok vukuatlar yine aşura günü devam ediyor. Ali radıyallahu an, Efendimiz bir kişi gelip Efendimiz soruyor Ramazan'dan sonra hangi ay oruç tutmamı emredersiniz? Efendimiz Muharrem'de tut. Zira onda öyle bir gün vardır ki bir kavmin tövbesi o günde kabul oldu. Aynı şekilde başka kavminin tövbelerini de Allah bugün de kabul etti. Demek ki bugün Cenab-ı Hakk'ın tövbelerini kabul ettiği bir gün. Zaten şurada bir iki saat kaldı güneşin batmasına. Elhamdülillah inşallah Cenab-ı Hak bu sohbetimizden de bir feyiz ihsan eder inşallah. Yine Efendimiz Yahudilerin hicretli oruç tuttuğunu gördüler. Gevudi'ye sordukları zaman Hz. Musa Allah'a şükran orucu tuttu. Biz de tutuyoruz dediler. Efendimiz de biz daha yakınız buyurdu. Musa'yı sizden. Fakat sadece burada bir Efendimiz bir şey, şart koştu. 9 ve 10 tutum buyurdu. Yani ibadetlerde bile bir İslam şahsiyetini temsil edebilme. Yani ibadette dahi. Yani tek tutulmaması başına bir gün ilave edilmesi o olmadı sonuna bir gün ilave edilmesi bu Ramazan orucu malumunuz hicretin ikinci senesi farz kılında o zamana kadar olan bu oruca müştehitlerin bir kısmı vacip diyorlar vacip oruçta diyorlar tabi Ramazan orucu farz olduktan sonra bu oruç nafile oruç olmuş oldu eshab-ı bu oruca devam ettikleri bildiriliyor Yine Efendimiz bu günde bu bereket günü olması sebebiyle bol rızık alınmasına, evlerinde bol nafaka alınmasına ve bunun, bu ise geniş davranılmasına ve Cenab-ı Hakk'ın bir sene boyunca bu şekilde bir genişlik vereceğini buyuruyor. Cabir radıyallahu anh, biz bunu denedik diyor, hep diyor bereket bulduk diyor. Yine bir sahibi, biz diyor 50-60 sene devam ettik diyor bunu. Hep diyor, bu ayda diyor bunun hep bereketini gördük. Hayır hasenat, evimize, çoluk çocuğumuza, yavrularımıza bugün daha çok ikram etmek, eve rızkı daha fazla temin etmek bir bereket olmuş oluyor. Tabii dünyada sevinçlerle beraber gamlarla yan yana gidiyor. Belalar en çok peygamberlerden sonra peygamberlere en yakın kişiler üzerine geliyor. Bu da hem ümmete bir numune, iptila gelenlere bir numune, bir örnek, bir üsveyasene. Onları bu sabırla, tevekkülü ve teslimiyetle karşılamalı. Bir de tabi iptila gel geldikçe kalpler Cenab-ı Hakk'a daha yakın hale geliyor. Hatta bu acele ki olan din kardeşlerimiz bize diyor biraz diyor, gevşeme olmuştu. Başımıza bu felaket geldi. Elhamdülillah şimdi yeni baştan dinimize daha sıkı sarılıyoruz demişler giden kardeşlerimize. Tabii bu ilk büyük, ilk İslam'ın en büyük cinayeti de yine 10 aşure günü işlendi. Hiddet'in 61. senesinde Hüseyin Efendimiz şehit edildi. Bu ızdırapta, bu İslam'ın bağrına olan hançer de hala devam ediyor. Yani demek ki bu mübarek günler olmuş oluyor. Sevinçli günlerde, hüzünlü günlerde yan yana devam ediyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e bu ne kadar büyük bir mükafat. Fakat bu ümmet içinde bir elem olmuş oluyor. 55 yaşındaydı Hüseyin Efendimiz. Hatta katleden kimse hain. Cuma günüydü. Muharrem'in 10. günüydü. Bugün dedi dünyanın ben en şerefli insanını katlettim dedi. Yani yaptığın cürmün de işleri cürmün de farkındaydı.